change.org/taksim vegan peynir adresinde bir kampanya başlattı. Hem Avrupa Birliği'nde hem de Türkiye'de peynir tebliğine göre bitkisel peynirden üretilen peynirlere peynir denmesi, ambalaj üzerinde bu ifadeye yer verilmesi tağşiş aldatma olarak nitelendirildiği için zaten yasaklanmıştı. Bu kısıtlama Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine eklenen bitkisel yağ ve diğer gıda bileşenleri kullanılarak Peynir izlenimi verilen ürünler üretilemez maddesiyle birlikte bir adım daha ileri götürüldü ve bahsi geçen bitkisel ürünlerin görüntü olarak peynire benzemesi de yasaklandı. Bitki bazlı yani vegan peynir üretimi yapan firmalara cezalar kesildi. Vegan peynirler piyasadan toplatıldı. Üretici ve tüketiciler için ikna edici olmaktan uzak, haksız bir takım dayanaklarla oluşturulmuş bu anlaşılması güç yasaklara karşı Vegan Derneği Türkiye olarak tüm çözüm yollarına sonuna kadar kullanmakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Vegan Derneği Türkiye yeni düzenlemeye göre peynire benzediği düşünülen ancak adında peynir ifadesi bile olmayan herhangi bir ürün açıkça yasaklanabilecek diye belirtiyor. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki gıda işletmeleri ve Codex Daire Başkanlığı ile yaptıkları görüşmeye göre vakumlu ambalajın peyniri anımsatması bile başlı başına Taşış aldatmacı olarak değerlendirilebilir. Etik çevresel ve sağlık nedenleriyle hayvan kaynaklı süt ürünlerini yemeyen ve veya yemeyen kişilerin bitkisel sütlerden elde edilmiş alternatif ve besleyici gıdalara erişebilmesinin en temel beslenme hakkı ve seçme hürriyeti kapsamında olduğunu da vurgulayan dernek, soruna yapıcı çözümler ve öneriler getirilmediğinin ve bunun bir tüketici hakkı ihlali olduğunun altını çiziyor. Vegan peynir üretimine getirilen yasağın kaldırılmasını talep eden kampanya Change.org Taksim Vegan Peynir adresinde. Denizli Avdan'da kömür madenine hayır diyen Avdan platformu tarafından Change.org Taksim Avdan'da madene hayır adresinde başlatılan kampanyaya yönelik gelişmeler var. 13 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kömür ocağı işletmesi için linyit çıkarmak amacıyla avdan başta olmak üzere içerinin farklı noktalarını da kapsayan 3.764.000 metrekarelik yani 420 futbol sahası büyüklüğünde bir alan acele kamulaştırılmıştı. Göre halkı karara yönelik Danıştay'a dava açtı. Kömür ocağının yapılması durumunda bölgedeki tarım alanlarının yok olacağını, dört mahalle kömür madenine feda edileceğini, yaklaşık 3 bin kişinin kömür ocağından dolayı yurdundan edileceği ve olumsuz etkileneceği bildirildi. Acele kamulaştırma ile ilgili dava süreci devam etmesine rağmen 20 Haziran günü Şirket arazileri kepçeyle girdi. Bizim madenimiz cevizimiz, şeftalimiz, zeytinimiz. Kömür çıkarılması için topraklarımızı bırakmak istemiyoruz diyen Avdan halkına destek olmak isterseniz change.org taksim avdan'da madene hayır adresinde kampanyayı bulabilirsiniz. Akçay sazlığı ve sulak alanı Edremit Belediyesi tarafından bir konut projesi için verilen inşaat ruhsatlarına karşı change.org taksim Akçay sulak alanı adresinde bir kampanya başlatıldı. Kazdağ doğal ve kültürel varlıkları koruma derneği tarafından. Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği söz konusu alanla ilgili mevcut imar durumunun sulak alan mevzuatına aykırı olması nedeniyle dava açmıştı. Dava kapsamında geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan bilirkişi keşfinin ardından da rapor yayınlandı. Rapora göre Edremit Belediyesi'nin verdiği inşaat ruhsatları geçersiz. Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği rapordan çıkardığı özette şu ifadelere yer veriyor. Edremit Belediye Başkanlığı'nca Engin Kent-Akçay projesi için verilen imar durumları ve ruhsatlar, yürürlükte bir plan olmadan verilmesi nedeniyle planlı alanlar imar yönetmenliğince uygun değil. İnşaatına başlanan ve devam eden söz konusu yapılaşmaların mevcut ekolojik sistemi olumsuz etkileyeceği gerekçeleriyle sulak alanların korunması yönetmenliğince de uygun değil. Raporun son bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor. Yürürlükte bir imar planı bulunmaması nedeniyle, Edremit Belediyesi Başkanlığı'nca verilen yapı ruhsatlarının uygun olmadığı ve mevcut yapılaşma çabasının bölgelerinin sulak alan ve koruma alanı değerlerine olumsuz etkileri nedeniyle yönetmeliklere, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldı denmiş kampanya. Change.org Taksim Akçay Sulak Alanı adresinde devam ediyor. Türkiye'de bir günde yüzlerce ton çöp ortaya çıkıyor bu çöpler için. Geri dönüştürülebilir atıklar olmasına rağmen birinci kaynaktan yani evlerimizden ayrıştırma yapmadığımız için ne yazık ki çoğu atık geri dönüşümle kazandırılamıyor. Elif Berber tarafından Change.org Taksim. Geri dönüştürelim adresine başlatılan imza kampanyası geri dönüşüm için insanları teşvik eden kampanyaların başlatılması gerektiğini altını çizmiş. Geri dönüşüm konusunda insanların yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle bilgilendirici çalışmalar yapılmasını ve geri dönüşüm kutularının arttırılmasını talep ediyor Elif Berber. Çöpleri ayrıştırmaya evlerimizde başladığımızda çevreye ve ekonomiye çok büyük katkımız olacak diyor .org taksim geri dönüştürelim adresinde. Ben Uygarız Esmi ve Change.org özel programını derleyen Nil Orman Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Ayar size sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.